hatime bugün refet beyin bir mektubunu aldım lihiyi şerife hakkındaki suali münasebetiyle diyorum ki hadisce sabittir ki Rasul ekrem aleyhissalatu vesselamın lihiyi isadetinden düşen saçların taneleri mahduttur 30 40 tane veya 50 60 tane gibi az bir miktardayken binler yerde lihiyi isadetin saçları bulunması beni bir zaman çok düşündürdü o vakit hatırıma gelmiş ki lihiyi isadet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 ve hürmete ve teveccühe ve salabata vesile oluyor. kat'î senet ile o saçın zatını teşhis ve tayin lazım değildir. Yalnız aksine kat'î delil olmasın yeter. Çünkü telakkiyat-ı ve kabul-ü ümmet bir nevi hüccet hükmüne geçer. Bazı ehli takva böyle işlerde ya takva veya ihtiyat veya azimet noktasında ilişseler de hususi ilişirler. Bid'at deseler, bid'ay hasene nevinde dahildir. Çünkü vesile salavattır. Refet Bey mektubunda diyor: Bu mesele İhvanlar Beyininde medar-ı münakaşa olmuş. Kardeşlerime tavsiye ediyorum ki, inşikaka ve iftiraka sebebiyet veren münakaşa etmesinler. Yalnız müdaveli efkar suretinde nizasız mübaheseye alışsınlar. Bismihi sübhâne ve innişe'in illâ yüsbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtüh. Aziz sıddık senir kentli kardeşlerim İbrahim, Şükrü, Hafız Bekir, Hafız Hüseyin, Hafız Recep efendiler. Hafız Tevfik ile gönderdiğiniz üç meseleye mülhitler eskiden beri ilişıyorlar. Birincisi, hatta iza belâ ve mağribeş şems şemsi vecedehâ tagrubu fî aynin hamiyetin ayetinin ifade ettiği zahir manasına göre güneşin hararetli ve çamurlu bir, çamurlu bir çeşme suyunda grub ettiğini görmüş diyor.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 Tağrobu fi ıayının hamiyetin, yani Güneş'in hararetli ve çamurlu bir çeşme gibi görünen Bahri muhiti Garbi'nin sahilinde veya volkanlı, alevli, dumanlı dağın gözünde grup ettiğini Zülkarneen görmüş, yani zahir nazarda Bahri muhiti Garbi'nin sevahilinde yazın şiddeti hararetiyle etrafındaki bataklık hararetlenmiş tabahhur ettiği bir zamanda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 Esrarı belagatça latif bir manayı remzen ihtar ediyor. Şöyle ki, sema ve yüzü güneş gözüyle zeminin yüzündeki cemal rahmeti seyirden sonra zemin dahi deniz gözüyle yukardaki azameti ilahiyeyi temaşayı mütakip o iki göz birbiri içine kapanırken ruy zemindeki gözleri kapıyor diye mucizane bir kelime ile hatırlatıyor ve gözler vazifesine paydos işaretine işaret ediyor.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 Bu Yemeni Zülkarneyn, tefsirlerde eskiden beri İskender namıyla iştiharının sebebi, ya o Zülkarneyn'in bir ismi İskender'dir ki, İskender-i Kebir ve Eski İskender'dir. Veyahut, Ayat-ı Kur'aniye'nin zikrettiği hadisatı ı cüz'iyeler, külli hadisatın uçları olduğu cihetle. Zülkarneyn olan İskender-i Kebir'in nübüvvetkârâne irşadatıyla, Akvâm-ı ile milel mazlume Mazlûme ortasında hâil, ve kattarların gâretlerine mani olacak meşhur Seddi binasını kurduğu gibi İskender-i Rûmî misillü müteaddit cihangirler ve kuvvetli padişahlar maddi ciyetinde ve manevi âlem-i insaniyetin padişahları olan bir kısım enbiya ve bazı aktab dahi manevi ve irşadi ciyetinde o Zülkarneyn'in arkasında gidip iktida edip mazlumları zalimlerden kurtaracak çarelerin mühimlerinden olan dağlar ortalarında setleri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 Hatta Rui zeminin en meşhur seddi ve kaç günlük uzak bir mesafe tutan settiçini Kur'an lisanı ile Yeccüc ve Mecücün ve tabiri diğerle tarih lisanında Mançur ve Moğol denilen ve alemi beşeriyeti kaç defa zir zeber eden ve Himalaya dağlarının arkasından çıkan ve şarktan garba kadar harabeden akvâm-ı vahşiye ve gâretkar milletlerin Hint ve Çin'deki akvâm-ı mazlume'ye tecavüzlerini durdurmak için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 hem birinci mektupta ve hem on beşinci mektupta gayet muhtasar ve size kafi bir cevap vardır. Bismihi ve in min şey'in illâ yusebbihu bihamdih. Esselâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve barakâtuh. Aziz, fedakar sıddık, vefadar kardeşlerim, Hoca Sabri rahmetullâhi aleyh ve Hafız Ali rahmetullâhi aleyh. Mugayyebât-ı dair, Sûre-i Lokman'ın ahirindeki ayetin hakkında mühim sualinize gayet mühim bir cevap isterken, Maalesef şimdiki halet ruhiyyem ve ahvali maddiyem o cevaba müsait değildir. Yalnız sualenizin temas ettiği bir iki noktaya gayet mücmel işaret edeceğiz. Şu sualenizin meali gösteriyor ki ehli ilhat tarafından tenkit suretinde mugayyebatı hamseden yağmurun gelmek vaktine ve rahm-ı maderdeki ceninin keyfiyetine itiraz edilmiş. Demişler ki rasathanelerde bir aletle yağmurun vakti nüzulu keşfediliyor. Onu da Allah'tan başkası da biliyor. Hem röntgen şu'a ile rahm-ı maderdeki ceninin müzekker müennes olduğu anlaşılıyor. Demek, mugayyebat hamseye ıttılığa kabildir. El-Cevab, yağmurun vakt-i bir kaideye merbut olmadığı için, doğrudan doğruya meşiyeti hasay-ı ilahiye ile bağlı ve hazini rahmetten hususi iradeye tabi olduğunun bir sırrı hikmeti şudur ki, Kainatta en mühim hakikat ve en kıymetli mahiyet nur, vücut ve hayat ve rahmettir ki bu dört şey perdesiz, vasıtasız doğrudan doğruya kudreti ilahiye ve meşiyeti hasay ilahiyeye bakar. Sair masnuatta zahiri esbab kudretin tasarrufuna perde oluyorlar ve muttalit kanunlar ve kaideler bir derece irade ve meşiyete hijab oluyor. Fakat vücut, hayat ve nur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 Eğer bir kaide dahilinde olsaydı, o kaideye güvenip şükür ve rica kapısı kapanırdı. Güneşin tuluğunda ne kadar menfaatiler olduğu malumdur. Halbuki, muhtarit bir kaideye tabi olduğundan, güneşin çıkması için dua edilmiyor ve çıkmasına dair şükür yapılmıyor. Ve ilmi i beşeri, o kaidenin yoluyla, yarın güneşin çıkacağını bildiği için, gaybten sayılmıyor. Fakat yağmurun cüz'iyatı bir kaideye tabi olmadığı için,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 Belki gayipten çıkıp, almi şehadete takarrubu vaktinde bazı mukaddematına ıttıla suretinde bilmektir. Nasıl en hafi umuru gaybiye vukuğa geldikte, veyahut vukuğa yakın olduktan sonra hissi kabel vukuun bir nev'iyle bilinir? O gaybı bilmek değil, belki o mevcudu veya mukaraül vücudu bilmektir. Hatta ben kendi asabımda bir hassasiyet ciiyetiyle 24 saat evvel,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 İlmi Allamul Guluba mahsustur. Kaldı ikinci mesele. Röntgen şüaı ile rahm-ı çocuğun erkek ve dişisini bilmek ile ve alemu erham ayetinin meali gaybîsine münafi olamaz. Çünkü ayet yalnız zükuret ve ünuset keyfiyetine değil, belki o çocuğun acib istidadı hususisi ve istikbalde kesbedeceği vaziyetine medar olan mukadderatı hayatiyesinin mevadileri. Hatta simasındaki gayet acib olan sikkey-i samediyet murattır ki çocuğun o tarzda bilinmesi ilmi alimul uyuba mahsustur. Yüz bin röntgen misal fikri beşeri birleşse yine o çocuğun umum efradı beşeriye'ye karşı birer alamet-i farikası bulunan yalnız hakiki simay ve keşfedemez. Nerede kaldı ki simay ve ciyesi kesinden yüz defa daha harika olan istidadındaki simay i maneviyi keşfedebilsin?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 İrade i hassaya olan yeknesaklık ve kaidelik ve rahmeti hasaya perde olan vesait-i zahiriye konulmamıştır. Cenab-ı Hakk'ın rahm maderdeki çocukların sima-i maddi ve manevilerinde iki cilvesi var. Birisi, vahdetini ve ehadiyetini ve samediyetini gösterir ki, o çocuk, azay esaside ve cihazat insaniyenin envağında sair insanlarla muvafık ve mutabık olduğu cihetle, âlik ve saniinin vahdetine şehadet ediyor. O cenin bu lisan ile bağırıyor ki bana bu sima ve ağzayı veren kim ise bütün esasatı azada bana benzeyen bütün insanların sani dahi odur ve hem bütün zihayatın sanii odur. İşte rahmu maderdeki ceninin bu lisanı gaybi değil, kaideye ve ıttırada ve nev'ine tabi olduğu için malumdur, bilinebilir. Alemi şiadetten almi gayba girmiş bir daldır ve bir dildir. İkinci cihet: Simai istidadiyeyi hususiyesi ve Simai ve Çiye ahsiyesi lisanı ile sani'nin ihtiyarını, iradesini ve meşiiyetini ve rahmeti hassasını ve hiçbir kayd altında olmadığını bağırık gösteriyor. Fakat bu lisan Gaybul gayptan geliyor. İlmi ezeli'den başkası, kabel vücut bunu göremiyor, ve ihata edemiyor. Rahm-ı maderde iken bu simanın binde bir cihazatı görünmekle bilinmiyor. Elhasın, ceninin simay-ı istidâdisinde ve simay-ı hem delili vahdaniyet var hem ihtiyar ve irade i ilahiyenin hücceti vardır. Eğer cenab ı Hak muvaffak etse, mugayyebât-ı hamsiye dair bazı nükteler yazılacaktır. Şimdilik bundan fazla vaktim ve halim müsaade etmedi. Hatime veriyorum. El-bâkî huve el-bâkî, Said Nursî Sübhâneke lâ la ilmelena illâ mâ allemtenâ inneke entel-alîmul-hakîm